Bismillah ve vesselamu ne ve bâtim. Bugün Bukhariya'dan ilim kitabından okuyacağımız hadislerin numarası 95'ten başlıyor. İlk hadisimiz 95 oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhımadan gelmekte. O dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize hayatının sonunda bir başka rivayette vefatından bir ay önce namaz kıldırdı selam verdiği zamanda kalktı ve dedi ki işte şu gecenizi görüyor musunuz bu gecenizden itibaren 100 senenin sonunda şu an yeryüzünde bulunan hiç kimse kalmayacaktır Aleyhisselatü Vesselam gece yasın namazına geceye bir şeyler öğretti ya bu hadisin ilim kitabına gelmesi ve o geceliğin ilimde caizdir bilim öğretmekte etmekte Bu hadis alimler Hızır Aleyhisselam'ın vefat ettiğine delil olarak getiriyor. 96. olan hadisse gene aynı hususla ilgili gecelerin ilimle ilgili. Bir Abbas radıyallahu anh'dan gelmekte. O diyor ki: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi, benim de teyzem olan Meymune binti Halis'in evinde gezeledim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o gece Teyzemin yanındaydı gece yastı namazını kıldı sonra evine geldi ve dört rekat namaz kıldı daha sonra da uyudu sonra kalktı ve çocuk uyudu mu diye beni kast ederek sordu veya buna benzer bir şeylerle benim uyuyup uyumadığımı öğrendi sonra da kalktı namaza durdu ben de kalktım onun sol tarafında namaza durdum o da beni solundan aldı sağ tarafına geçirdi ve bu halde 5 rekat daha namaz kıldı. Daha sonra da 2 rekat namaz kıldı. Sonra da uyudu. Öyle ki ben onun horultusunu işittim. Sonra da sabah namazını kıldırmak üzere çıktı. Bu da Nebimiz aleyhisselatü vesselamın gece ibadetiyle ilgili gece elde edilen bir ilme delil. Meymune radiyallahu anh aleyhisselatü vesselamın hanımı İbn Abbas'ın da aynı zamanda teyzesi. İbn-i Abbas radiyallahu anh, ilmi olan düşkünlüğünden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gece hayatı, gece namaz hakkındaki durumunu merak ettiğinden dolayı teyzesiyle özellikle gezeliyor Peygamberimizin o gece orada kalacağını bilerek. Sonra onu gözetliyor. Kendisi dört tekat namaz kılıyor. Ondan sonra yatıyor, kalkıyor gece, beş tekat daha kalıyor. Toplam dokuz tekat namaz kılmış oluyor gece namazı. Ondan sonra da iki rekat namaz kılıyor ki Bu iki rekat namazı sabahın sünnetidir Ondan sonra tekrar uyuyor Hırultusunda işittiğini söylüyor Aleyhisselatü Vesselam'ın hatta İbn-i Masra insanlara namaz kılmak üzere çıkıyor Konumuz ilgisi Gezeleyin din ilmiyle ilgili Bir uğraşı caizdir Hepimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uyuyup uyandıktan sonra Abdest almak için namaz kılmasına gelince Biliyorsunuz Müslim'de de Bukhaya ve Müslim'de de hatta bir hadis var bunu izah edici benim iki gözüm uyur ama kalbim uyumaz buyuruyor aleyhissalatü dolayısıyla uyumak kendisine has olmak üzere abdesti bozmazdı ama onun dışındaki insanlara yani uyuduğu zaman gözleriyle beraber kalbi de uyuyan insanlara bizlere bu husus geçerli değil nebimiz aleyhissalatü vesselam'a mahsus bir olaydır onun gözü uyur kalbi uyumadığı için kendisi uyuyup uyandıktan sonra da abdest almakısının namaz kılıyordu, Ama bize mahsus bir olay değildir bu. Uyumak çünkü. Makadın bağıdır Yani kişi kendisinin abdestini bozulup bozulmadığını bilemez. Makad bağı çözülür. Ondan dolayı abdest alması gerekir diye Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bir öğretisi var. Dolayısıyla uyku abdest bozar. Uyuyan kişi peygamber dışındakilerde kast kastediyorum Uyuyan kişi abdest alır uyuklamak bozmaz. Yani kişi oturduğu yerde uyuklarsa, kendisini tam kaybetmemiş olan biteden iyi kötü haberdar ise o durumda o abdest bozulmaz. Nitekim e, ashab-ı kiram yastı namazını aleyhissalatü vesselamla beraber kılmak için mescitte beklerken uyuklarlardı ama aleyhissalatü vesselam gelince onlar abdestlamadan namaz kılarlardı. İki cemaat olursa, imamla beraber tek bir kişi olursa bu durumda da cemaat imamın sağında durur. Bu hadisten elde edilecek hükümlerden birisi de bu. 97. oğlu hadis Ebu Hureyre'de yalanından gelmekte. O dedi ki, insanlar Ebu Hureyre hadis rivayetini çoğaltıyor. Çoğalttı diyorlar. Şayet Allah'ın kitabındaki şu iki ayet olmasaydı size hadis rivayet etmezdim dedi ve insanlara Bakara suresindeki 159 ve 160. ayetleri tilavet etti. Orada buyuruyor ki Allahu Teala innellezine yaktumune ma enzelna minel beyinati vel huda min badi ma bayaynahu lin nasi fil kitabi ulayke yel'anuhumullah ve yel'anuhumul lainun illellezine taabu ve aslihu ve bayyenu aleyhim ve inne rahim bu ayetler olmasaydı ben hadis rivayet etmezdim. Bu ayetlerdekilerden dolayı hadis rivayet diyorum demeye getirdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ne diyor bu ayetlerde Allah azze ve celle? Şüphesiz ki bizim insanlara açık beyinattan, belgelerden ve hidayetten indirdiğimiz şeyleri insanları kitapta beyan ettikten sonra gizleyenler var ya, Allah onlara lanet eder ve tüm lanet ediciler de onlara lanet eder, ilmi gizleyenlere lanet ederler. Ancak tevbe edenler, halini ıslah edenler ve beyan edip açıklayanlar müstesnadır. Bu durumda ben onların tevbelerini kabul ederim ve ben tevbeleri kabul eden ve rahmet sahibiyim. Sözüne de devam ederek, şüphesiz ki muhacirlerden olan kardeşlerimizi çarşılardaki alışveriş için tokalaşmaları, el vurmaları meşgul ediyordu. Ensardan olan kardeşlerimizi ise mallarında, bağlarında, bahçelerindeki çalışmaları meşgul ediyordu. Ebu Hureyre'ye gelince o karın tokluğuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından ayrılmıyordu. Ve onların hazır olmadığı ortamlarda bu sebeple o hazır bulunmuştur kendisini kast ederek. Onların ezberleyemediği hadisleri de Ebu Hureyre kendisi ezberlemiştir diyerek Ebu Hureyre'nin niye çok kendisini kastediyor, niye çok hadis rivayet ettiğini açıklamıştır. Ebu Hureyre bundan dolayı çok hadis rivayet etmiştir. Muhacirler ve Ensar ticaret için ve bahçeye tarım hasılatı efendime söyleyeyim ekim dikim işleri için meşgul olduklarından dolayı Aisadı yanında her an bulunamıyorlardı. Ancak Ebu Hureyre ve Hayber dönüşünde Müslüman olmasına rağmen 4 sene Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından karın toplumda da olsa hiç ayrılmadığı ve hep onun dizinin dibinde ilim öğrenmek için gayret ettiği için ve şu iki hadisler var onları da söyleyeceğim orada da rivayet edilen e, özelliklere sahip olduğu için çok hadis rivayet etmiş, çok hadis ezberlemiştir. Bu kitapta gelişiyse ilim kitabına gelmenin sebebi ise ilmin ezberlenmesinin e, güzelliğidir. Nitekim Ebu Hureyre radiyallahu anhın çok hadis ezverlemesinin sebeplerinden birisi bu hadiste gelmekte. 98 numaralı hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh, der ki, Ben ya Resulullah, muhakkak ki ben senden çokça hadis işitiyorum ama unutuyorum dedim. O da bana senin üzerindeki rıdanı yay dedi. Rıda üst elbise. Üst elbiseni yay dedi. Ben de yaydım. Daha sonra sanki iki el ile bir şey atıyormuş gibi o üzerine attı, sonra da onu topla dedi, ben de topladım ve bundan sonra artık hiçbir şey unutmadım. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle Ebu Hureyre radıyallahu anh'a verilmiş bir özelliktir. Onun ilmi olan düşkünlüğünden dolayı o Aleyhisselatü Vesselam'a yardım istemiş, o da Allah Azze ve Celle'nin izniyle ona fayda verecek bir mucize göstermiştir. Bu mucize neticesinde bir daha Ebu Hureyre radıyallahu anh duyduğu işittiği hadisi bir daha unutmamıştır. Onun hadis ezberindeki kuvveti de e, bu ikinci sebepten dolayı çoğalmıştır. Gene Ebu Hureyre radıyallahu gelen hadiste ise 99 numaralı hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki kap dolusu ilim ezberledim. Onlardan birisine gelince birincisini yaydım insanlara rivayet ettim. Ama diğerine gelince şayet onu yaysaydım, insanlara rivayet etseydim şu boğazım kesilirdi. Dena Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın e, ezberlediği hadislerin ilmin çoğunlar işaretten bir hadis. Bununla beraber bir kısım ilmin gizlendiğine de e, delaletten bir hadistir ki âlimler bu hadisi izah ederlerken Ebû Hureyre'nin sözünün sonunda da bir kısım zaten işaret var buna Ebû Hureyre radıyallahu anh insanlara fayda verecek ilmi rivayet etmiştir ilmin hiçbir tarafını gizlememiştir nitekim bundan önce iki önceki hadiste de şayet şu ayetlerdeki ikaz olmasaydı yani ilmi gizleyenlere dair bir ikaz tehdit olmasaydı ben bu hadislere rivayet etmezdim derkenki de anlaşılıyor insanlara fayda verecek. İnsanların işine yarayacak, ne kadar ezberlediği, hıft ettiği ilim varsa onu yaymıştır. İnsanlar rivayet etmiştir. Yaymadığı rivayetler nedir? Bunu kendisinden işitmiyorlar. Ancak onun bir kısım işlerinden ve duasından anlıyorlar bunu. Resulü Aleyhisselam'ın sünnet üzere değil de nefsi hevası üzere iş yapacak, hüküm verecek, kötü emirlere ve onların isimlerine, onların yapacağı işlere, fitne dönemlerindeki olaylara, insanlara fayda vermeyecek ama fitne dönemlerindeki olaylara işaret eden bir bilgisi vardır. Onun, çünkü Ebu Hureyre, anh, kendisi bir duasında der ki, 60 senesinin başından ve çocukların emirliğinden Allah'a sığınıyorum diye dua etmiştir. 60 senesini hicri 60 senesinin başından ve çocukların emirliğinden halifeliğinden Allah'a sınanlıyorum diye dua etmiştir ki 60 senesinde Muaviye'nin oğlu Yezid halife olmuştu. Aleyhisselatü Vesselam'ın demek ki söylediği bir kısım şeyler vardı. İkazlar vardı. Geleceğe dair gayri haberlerden olmak üzere kendisine özellikle hasreten kendisine verdiği bir takım bilgiler vardı ki o 60 sene ve sonrasındaki o kötü yönetimle ilgili gayri İslami işlerle ilgili onları da eğer rivayet etseydim benim şu boğazım kesilirdi diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh bu da eğer insanlara fayda verecek olsaydı ona gizlemezdi ama bu insanlara fayda vermeyecekti insanları bir olduğu için kendisini saklamıştır Allah azze ve celle de Ebu Hureyre'nin duasına icabet etmiş ve onu Hicri 59 senesinde vefat ettirmiştir batıni denen bir grup var bunlar İslam'ı batın ve zahir diye iki kısma ayırırlar yani açık olan, bildirilen ve bildirilmeyen, gizli kalan ilimler diye bu hadisten dolayı, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu hadisten dolayı iki kısma ayırırlar. Bu hadisten iki hadis önceki okuduğumuz kısım ise Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın herhangi bir insanlara fayda verecek ilmi gizlemediğine dair hadis, İslam'ın tamamen zahir olduğunu, batın olmadığını ve dolayısıyla onların böyle bir inancının olmadığını, yanlış olduğunu ifade eder, izah eder tarzda. Yüz nolu hadisimiz ise Cerir bin Abdullah radıyallahu anhadan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı esnasında Cerir'e hitaben insanları sustur dedi. Cerir insanlar susturduktan sonra Aysa vesselam benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Buyurarak insanlara nasihatta bulundu. Bu hadisin ilim kitabına geliş ise Herhangi bir önemli mevzu için insanların susturulması veya susturulmasının istenmesi caizdir. Çünkü o mesele önemlidir. İnsanların hepsinin duyması yerinde bir bilgidir. Bu da gene gaybi haberlerden olmak üzere Hz. Ösdan bildirdiği olaylardandır. Peygamberimizin vefatından çok fazla uzun zaman geçmeden sonra bu olaylar bu kulbunmuş birbirlerine insanlar saldırmışlar. Birbirlerinin boğazını bulmuşlar i̇bn Abbas radıyallahu anh'ımadan gelen uzunca bir hadiste ise Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam arasındaki kıssa anlatılmakta. Bu aynı zamanda tek suresinde bize teferruat ile anlatılan olaylardan birisidir. Çünkü hadisin içerisinde olup da ayetlerin içinde olmayan, ayetlerin içinde olup da hadisin içinde olmayan kısımlar var. İkisini şöyle bir meseleyi tam izah edecek tarzı anlatmaya çalışalım. Biliyorsunuz Kehf Suresinde son sayfalarda Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın kısa uzunca anlatılmakta. Bu de, Müslüm'de de bu hadis gelmekte aynı zamanda. Evet, bu hadisin ilim kitabında gelme sebebi ilmi Allah'a dayandırmadır. Kişinin elde ettiği ilmi ve daha fazla ilim sahibi oluşu Allah Azze ve Celle'ye atif İlk kısımda gelecek zaten buraya dair olan bölüm. İbn Abbas radiyallahu der ki bana Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anh, rivayet etti ki o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den o da şu kıssayı şöyle anlattı. Musa aleyhisselam bir gün Beni İsrail topluluğu içerisinde hutbe vermek üzere kalktı. Ve ona insanların en bilgilisi kimdir diye soruldu. Musa aleyhisselam da cevaben en bilgili benim dedi. Allah Azze ve Celle bu sözden razı olmadı. Çünkü o ilmi Allah'a dayandırmamıştı, Allah'a reddetmemişti. Halbuki en bilgili Allah'tır. Allah daha iyi bilir, daha iyi bilendir demesi gerekirdi. Bundan dolayı Allahu Teala Musa'ya ederek dedi ki, ''İki denizin birleştiği yerde kullarımdan bir kul vardır ki o senden daha bilgilidir.'' buyurdu. Musa Aleyhisselam, ''Ya Rabbi, ona nasıl ulaşırım?'' diye sorunca ona bir kovanın içerisine balık koy, taşı o balığı kaybettiğin yerde aradığın kişi oradadır, orada bulunacaktır o balığı kaybetmen o kişinin bulunduğu yeri bilmene bir alamettir buyurdu bunun üzerine Musa aleyhisselam kendisi de e, onun yardımcısı olacak Yuhş abi'nin Nuh'unu da yanına alarak götürdü beraber yola çıktılar bir kovanın içerisine bir balık koydular Ta ki bir kayanın yanına gittiler Orada yorgunluktan Başlarını kayaya koydular Ve uyudular Bu esnada balık Kovanın içerisinden çıktı Yavaşça sessizce çıktı Ve suya girdi Kayboldu ama kaybolurken Arkasından belli olacak şekilde Bir iz bıraktı Musa aleyhisselam hizmetçisi Yuşa anh, Bu izi gördükleri zaman Şaşırdılar ama anlam veremediler Sonra o geceleri de ertesi gün de yürümeye gitmeye devam ettiler. Sabah olduğu zaman Musa aleyhisselam hizmetçisine hitaben kahvaltımızı getir muhakkak ki bize bu seferimize yolculuğumuza ve yorgunlukla ulaştı yorulduk dedi. Halbuki Musa aleyhisselam emrolduğu yere gelinceye kadar herhangi bir şekilde yorgunluk duymamış yorulmamıştı. Hizmetçisi de o zaman hatırladı ve dedi ki, gördün mü şu kayaya sığındığınız kayanın dibinde istirahat ettiğimiz yeri hatırladın mı? Şüphesiz ki orada balığın kaybolduğunu ve sana söylemeyi unuttum. Ayette geldiği üzere de onu söylememi ancak bana şeytan unutturdu, buyurdu. Musa da onun üzülmemesi için, tamam zaten aradığımız oydu, bizim aradığımız nokta orasıydı, dedi sonra geldikleri istikamete geri dönerek izlerini takip ederek geri döndüler o kayanın yanına vardıkları zaman bir de ne görsünler elbisesine bürünmüş veya bir elbiseye bürünür tarzda bir adam Musa ona selam verdi Hızır bu selama şaşırarak senin bulunduğun bu yerde bu selam nereden diye ezaibine gitti çünkü Musa'nın bulunduğu yerde selam bilinmiyordu Musa da onun bu şaşkınlığına cevaben ben Musayım dedi. Hızır İsrailoğullarının Musa'sını deyince evet oyum dedi. Sonra da sana öğretilen bilgiden ben de öğrenebilmem için sana tabi olmama izin verir misin? Sana tabi olup uyabilir miyim? Diye Hızır aleyhisselamdan izin istedi. Hızır aleyhisselam da cevaben şüphesiz ki sen benimle birlikte olmaya sabredemezsin ey Musa. Çünkü ben öyle bir ilme sahibim ki sen bu ilmi bilemezsin. Aynı zamanda sen de benim bilemediğim bir ilme sahipsin. Ben senin bilemediğim bir ilme sahibim. Sen de benim bilemediğim bir ilme sahipsin. Bundan dolayı sen benimle birlikte olmaya sabredemezsin. Dedi. Musa da ısrar ederek aleyhisselam İnşallah sen beni sabredenlerden bulacaksın. Ben sana hiçbir hususta asi gelmeyeceğim, isyan etmeyeceğim. Diye ısrar edince hadise yok ayete geçiyorum tekrar Hızır aleyhisselam ona bir şart öne sürdü ben sana açıklayıncaya kadar bana hiçbir şey hakkında soru sormayacaksın ben sana açıklarsam ne hala açıklamasam bunu niye böyle yaptı ne şöyle yaptı ne soru sormayacaksın dedi o da bunu kabul etti Musa aleyhisselam da sonra o ikisi deniz kenarında yürümeye başladılar çünkü onların ikisinin bir gemisi yoktu bu esnada bir gemi onlara rastladı. O ikisi kendilerini taşıması için gemidekilerle konuştular. Bu esnada Hızır'ı o gemidekler tanıdı ve Hızır'ı bildikleri için onları ücretsiz olarak gemide taşımaya başladılar. Bu esnada onları gemide veya kayık işte nasıl bir şeyse o gemi diye tercüme ediyoruz. Kayık da gemide işte sandal da neyse o şekilde otururken bindikler o deniz aletin içinde bir kuş geldi. Ve kayığın kenarına kondu. Ve bir veya iki sefer gagasıyla gölden, denizden su aldı. Hızır Aleyhisselam bunun üzerine dedi ki Ey Musa, bendeki ve sendeki şu ilim Allah'ın ilminden şu kuşun gagasıyla aldığı su kadar ancak eksiltir. Benim ve senin ilmimi toplasak şu kuşun aldığı su denizden ne kadar su eksiltmişse bizim ikimizdeki ilim Allah'ın ilminden o kadar ilim azaltır ancak eksiltir. Yani Allah azze ve celle'nin ilminde bir vurgu vardı burada. Aynı zamanda da Musa Aleyhisselam'ın da Hızır Aleyhisselam'ın ilminin derinliğine de bir vurgu vardır. Çünkü onlar gerçekten birbirlerinin bilmediği bilgiye sahiptiler. Hızır Aleyhisselam geminin tahtalarından birine yöneldi ve o tahtayı deldi. Musa dedi ki: "Bizi ücretsiz olarak taşıyan bir topluluğa uğradık. Sen onların gemisine kastediyorsun ve onu deliyorsun." Onun ehli boğusun diye mi yapıyorsun bu işi? Deyince Hızır Aleyhisselam ben sana benimle birlikte olmaya sabredemezsin demedin mi? Diye onu tazirledi. Musa da Aleyhisselam unuttuğum şeyden dolayı beni hesaba çekme diyerek özürlendi. Bu onun unuttuğu ilk şeydi. Sonra yürümeye devam ettiler. Çocuklarla beraber oyun oynayan bir çocuğu rastladılar. Hızır o çocuğun başını tuttu. Şöyle tepesinden başına tuttu ve çekti koparttı. Çocuğun kafasını yerinden koparttı. Musa da dayanamayarak tertemiz bir canı günah işlememiş bir canı bir cana karşılık olmaksızın öldürüyor musun? Niye öldürdün? deyince Hızır Aleyhisselam bu sefer daha şiddetli olarak sen benimle birlikte olmaya sabredemezsin diye ben sana söylemedim mi? diye tekrar tazirledi. Bu arada Musa Aleyhisselam dedi ki eğer bu olaydan sonra ben sana gene bir şey soracak olursam bir daha benimle arkadaşlık yapma bu ikincisiyle beraber artık benim özürüm bitti üçüncü bir özür hakkım yok bana bir hak daha ver dedi sonra yürümeye devam ettiler ta ki bir köy halkının yanına geldiler ve onlardan yiyecek bir şeyler istediler köy halkı da onları yedirmekten onları misafir etmekten uzak durdu el çekti onları misafir etmediler Derken köyün bir tarafında yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. Hızır aleyhisselam eliyle işaret ederek o duvarı düzeltti. Yamukluğunu giderdi, düzeltti. Musa aleyhisselam yine dayanamayarak şahit isteseydin bu yaptığın işe karşılık bir ücret alırdın dedi. Çünkü o kavim onların diyecek işlerine cevap vermemiş, Onlara misafir etmemişti. Hızır aleyhisselam en sonunda dayanamayarak işte bu seninle benim ayrılık sebebimizdir üçüncü defa aynı hususta hata ettin. Yani ben bir şey açıklamadan sen müdahale ettin diyerek ayrılık ilanını yaptı. Hadis devam edecek. Biz ayetlerden okumaya devam edelim. Hızır aleyhisselam bu ayrılık ilanından sonra dedi ki sana sabredemediğin şeylerin tevilini, yorumunu şimdi haber vereceğim. Gemiye gelince onlar denizde çalışan miskin insanlardı. Ben o tahtayı gemiden kopartarak onu ayıplı kusurlu bir hale dönüştürmeyi istedim. Çünkü onların arkasından her gemiyi gasp eden bir melik vardı. Kral vardı ki bu ay gemi kusurluymuş diye almasın diye. Onlara ben iyilik ettim aslında. Kusurluk etmedim. Diyerek birinci olayın sebebini zikretti. E, o öldürdüğü çocuğu kast oğlana gelince onun babası annesi babası mümin kişilerdi. Bizler de onun annesini babasını ve küfre sürüklemesinden korktuk ve onun yerine Rableri ondan daha hayırlı, daha temiz ve rahmete daha yakın bir evlat versin diye onu öldürdük dedi. Düzelttiği duvarı kastederek duvara gelince de o duvar o şehirdeki iki yetim çocuğun idi. Onun altında da bir hazine vardı. O ikisinin babası da salih bir insandı, iyi bir insandı. Rabbin istedi ki o iki çocuk buluğ çağına erinceye kadar o duvarın altında gizli kalsın kimse ulaşamasın. Onlar buluğ çağına erince o hazineyi çıkarsınlar. Rabblerine bir rahmet olarak o hazineyi çıkarsınlar ve istiğare etsinler diye Rabbin istedi. Bundan dolayı o duvarı düzelttim ki altındaki hazine ortaya çıkmasın diye şeklinde izah etti yaptığı işleri. Ve sözünün devamında dedi ki ben bunları kendiliğimden yapmadım. Bunlar benim kendiliğimden yaptığım değildir. İşte senin sabredemediğin işlerin yorumu, sebebi bunlardır diyerek olayları ve arka üzerine onu anlattı. Hadise geçelim. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kıssayı anlattıktan sonra buyuruyor ki Allah Musa'ya rahmet etsin. O sabretseydi keşke de biz de Musa ile Hızır arasında yaşanan bu tip olayları bize kıssayı anlatılmasını öğrenseydik ne kadar isterdik bunu? dedi ki 3 olayda kaldı. Bu 13 olay 23 olay olsaydı daha bundan hoşnut olurduk bunu isterdik diyerek Aleyhisselatü Vesselam Musa Aleyhisselam'a rahmet diledi. Biz de rahmet diliyoruz ona. Hadis uzunca bir hüküm ihtiva diyor ancak bizim konumuzla ilgili olan kısmı Musa Aleyhisselam'a insanların en bilgisi kimdir deyince benim dedi. Çünkü o kendisini büyütmüş olduğundan dolayı değil de Yeryüzünde tek peygamber kendisi. Dolayısıyla en, insanların en bilgilisi kendisi de. bunu bunu ederek verdi. Ama Müslüman'a, e, efendim, bilgin kişiye yakışan en bilgin, en bilgili Allah'tır diye rap, diyerek şey, ilmi Allah azze ve zilleye ref etmektir. Nitekim Resulullah Sellem sahabesine herhangi bir şey sorup da onların dikkatini bir şey çekmek istediği zaman onlar Allah Resulü daha iyi bilir derlerdi. Sahabenin bu husustaki yılının güzelliğini de bu şekilde anlamış oluyoruz ilim kitabına gelmeseler de budur. Bir insanın herhangi bir ilme ulaşması bu Allah'tan bir nimettir, bir haktır. Aynı zamanda en bilginin Allah azze ve celle olduğunun beyanıdır. Uzunca bir hadis bu şekilde bitmiş oldu. 102. ve son hadisimiz ise Ebu Musa radıyallahu anhan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam geldi ve Ya Rasulullah Allah yolunda savaşmak ne demektir? Çünkü bizden bir kısmımız kızarak sinirlenerek savaşıyoruz. Bir kısmımız da ırkçılıktan dolayı savaşıyoruz buyurdu. Bunun üzerine Resulullah s.a.v. her kim Allah'ın kelimeleri en yüce olsun, en yüksekte olsun diye savaşırsa işte o Allah azze ve celle yolunda savaşan kişidir, mücahittir yani buyurdu. Müslim'de bu hadisin değişik rivayetlerinde yiğitlik için savaşanların ganimet malı elde etmek için savaşanların İnsanlar arasında övülmek için savaşanların durumu bu hadiste de kızgınlıktan dolayı savaşanlar. Yani birisinin canı yanmış bir topluluktan dolayı. Onlara kızarak onlarla savaşıyor. Veya bir kavim var, topluluk var. O topluluğa karşı bir hamiyet besliyor. Tutuculuk besliyor. ırkçılıktan dolayı savaşıyor. Bunların hangisi Allah yolundadır? Savaşma çok da hangisi Allah yolunda savaşmadır diye sorunca Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşan kişi Allah yolundadır buyuruyor. Allah'ın kelimesinden kasıt ise tevhid kelimesi ve İslam'dır. Her kim İslam muzaffer olsun, la ilahe illallah yürüzüne hakim olsun, onun dışındaki tevhidi bozacak inanç ameller yok olsun diye mücadele ederse bu Allah'ın kelimesi en yüce olsun, en yüksekte olsun, muzaffer olsun diye yapılan savaşta. Dolayısıyla o kişi mücahiddir. Geri kalanları Allah'ınla savaşmıyordur. Başka şekilde savaşıyorlardır. Başka bir şekilde isimlendirirler diye Asla Sallallahu bunu izah etti. Bugünkü okuyacağımı sadece bu kadar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. İspanikallahümme ve bihamdiki şedemennâ ilâhe illâh'in. Estağfirullah ve Tûbilek. Âhre davana enelhamdülillâhi